Tari ve sıfatları meselesine değindik. Bugün ise e, müminlerin Rablerini görmesi (alaykumusselamuhallahu aleyhiwaraheyatu) hususuna değineceğiz. Bu da ehli sünnet ve cemaatin akide konularındaki inanışlarından, inanış prensiplerinden bir prensibi, bir aslı, bir esasıdır (alaykumusselamuhallahu aleyhiwaraheyatu). Bu konuda ehli sünnet ve cemaate, ehli hadise Mu'tezile, cehmiye, aleyküm ve aleyhüm ve Ve rafıza muhalefet etmiştir. Diğer hususlarda, diğer konularda olduğu gibi, bu konuda da mü müminlerin Rablerini görmesi konusunda da, akıllarını ortaya koyarak, akıllarını ölçü alarak, ne yapmışlardır? allah Teala'nın kıyamet günü, allah Teala'nın kıyamet günü, müminler tarafından görülmesini inkar etmişlerdir. Şeyhülislam İbn-i Rahimahullah bizlere bu esası zikrediyor. Diyor ki burada وَالْمُؤْمِنُونَ يَرَوْنَ حَقًّا رَبَّهُمْ وَاِلَى bi بِغَيْرِ كَيْفٍ يَنْزِلُ Burada Rahimahullah bu beytte iki önemli husustan bahsediyor. Birincisi dediğimiz gibi müminlerin Rablerini Hakkan kelimesini kullanıyor burada. Hakikaten hissi olarak, gerçek olarak görmeleri, bu ilesteme bir gayri keyfin yemzilu. İkinci husus, yine eli sünnet ve cemaatin akide prensiplerinden, akide esaslarından bir konu, Allahü Teala'nın yeryüzünün semasına inmesi, nuzul etmesi, nuzul meselesi. Tabi bu mesele yeri gelince. Buna değineceğiz. Bu mesele neyle alakalı? Direkt Allah-u Teala'nın uluv sıfatıyla alakalı. allah Teala arşın üzerinde, yukarıda, mahlukatının üstünde, alidir, onların üzerindedir. Ehl-i sünnet vel cemaat bunlara bu şekilde ne yapar? İman eder, inanır. Bununla alakalı, ilk meseleyle alakalı, Allah-u Teala'nın müminler tarafından kıyamet gününde görülmesiyle alakalı, allah Teala'nın kitabında ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde birçok deliller vardır. Tabii şunu diyebilir bizi dinleyen arkadaşlarımız kardeşlerimiz madem bu kadar Kur'an-ı Kerim'de ayetler var Madem bu kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde hadisler var Nasıl olur da Bu meselede birileri çıkıp Müminler Rabblerini göremez iddia ederler Bunun cevabı çok kolay daha önceki derslerden de hatırlarsanız, bidat ehli, cehmiye, mu'tezile ve onlara tabi olanlar, rafiziler ve diğer bidat gruplar, bidat fırkalar, mezhepler, ayetler ve hadisler hususunda öncelikle ne yapmaktadırlar? Akıllarını ne yapmaktadırlar? Akıllarını ölçü almaktadırlar. Akılları onun için nedir? Bir mizandır, bir terazidir. Ona göre Allahu Teala'nın kitabının ayetlerini, ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetleri ne yaparlar? Alırlar. Biz ehli sünnet vel cemaat selef-i salihin yolundan giden insanlar ise bizim için asıl nedir? Kur'an sünnet ve bu Kur'an ve sünnetin fehmini bize aktaran nakillerimiz, aracılarımız. Yani biz bugün Kur'an'a bakarak, bugün sünnete bakarak yeni bir akide oluşturamayız. Yeni bir mezhep oluşturamayız. Bu din Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme nasıl gönderildiyse Ashabı onu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den nasıl aldıysa, tabi'in sahabeden nasıl aldıysa ve günümüze dek bu nasıl geldiyse bizler de böyle iman ederiz. Bu delilleri, Kur'an ve sünnetteki zikredilen delilleri ne yaparız? Öğrenerek, ezberleyerek bu husustaki prensiplerimizi güçlendiririz. Ama din, ama akide, ama bu konudaki inanış prensiplerimiz nedir bizim? Nesilden nesile gelen, çağlardan çağlara nakledilen, naklonlan akidedir. Ve bu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kadar ne yapar? Gider. Bununla alakalı Kur'an-ı Kerim'de allah Teala buyuruyor ki Vücuhun yevme izin nazirah O gün yüzler vardır. O yüzler parıldar. İlâ rabbihe nazirah. Ve Rablerine ne yaparlar? Nazar ederler. Rablerine bakarlar. Yani bu kadar açık ayet önümüzde duruyor. Bunu okuyoruz. Bunu bir fıtrat üzere olan bir kimse okuduğu zaman ne anlıyor? Onlar raplerine ne yaparlar? Bakarlar. Nazar ederler. Demek ki Kur'an-ı Kerim'de bununla alakalı ne var? Deliller var. Bu delillerden bir tanesi de yine Allah Teala'nın şu buyruğu. Lillazina ehsenul ehsenu iyilik yapanlar dünya hayatında güzellik yapanlara ne vardır karşılık olarak? El Güzellikler vardır. iyilikler vardır. Ve bunun dışında ne vardır? Ve ziyade. Dünyada yaptıkları iyiliklerin karşılığında o iyiliklere karşılık olarak iyilikler vardır ve bunun fazlası da vardır. Ve ziyade. Nedir bu ziyade? Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu buyruğundan şu e, hadisinden anlıyoruz. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Cennet ehli, cennet halkı cennete girdiğinde, allah Teala bizleri onlardan eylesin. Nada munâdin, bir nida eden, seslenen seslenir. Cennet halkına seslenir. Ve der ki, "Anne lekum indallahi mev'idâ. Siz ey cennet halkı, sizin Allah'ın katında, Allah'la birlikte bir mev'idiniz var. Bir araya geleceğiniz, Rabbinizle buluşacağınız bir vaktiniz var. Tabii cennet halkı diyor ki, Rabbimiz bizim yüzlerimizi beyazlatmadı mı? Bizi Rabbimiz ateşten kurtarmadı mı? Ve bizi cennete sokmadı mı? Yani bunlar çok büyük nimetler. Bunları yaşadık. Bunun ötesinde daha bir şey var mı? Diyecek ki Munadi, evet. Ve o anda allah Teala diyor ki hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem feekşiful hicab. allah Teala perdeyi kaldıracak. Diyor ki aleyhissalatü vesselam kâle fevallâhi mâ a'tâhum şey'en ehabbe ileyhim minen nazarı ileyh. O gün allah Teala bakın Cennet halkı cennete girmiş. Cennet halkının yüzleri bembeyaz olmuş. Parıldamış. Ayette olduğu gibi. Vücuhun yamama izin nadirah. O gün yüzler vardır. Parlar diyor. Hadiste diyor ki Allah-u Teala onların yüzlerini parlatmış. Ateşten korumuş, kurtarmış. birilerini olmuş? Ateşe düşmüş. İleriki beyitlerde gelecek. Yani Seleften birçok alim allah Teala'nın Meryem Suresi'ndeki وَإِمْ مِنْكُمْ illa وَارِدُهَا Sizlerden her birisi o köprüden geçecektir. Oradan uğrayacaktır. Tabi bu köprü neyin üzerine kurulmuştur? <gülüyor> Cehennemin üstüne kurulmuştur. كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمَا مَقْضِيًّا Bu Rabbinin kendi üzerine vermiş olduğu bir hükümdür. Rabbin bunu yapacaktır. allah Teala diyor ki ثُمَّ نُنَجِّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ Takva sahiplerini ne yapacağız biz diyor allah Teala? Kurtaracağız. Ve nezeru zalimin ve zalimleri orada bırakacağız. Ateşte bırakacağız. Yani bu çok büyük bir nimet. İnsanın ateşten çıkarılması, ateşe düşürülmemesi çok büyük bir nimet. Cennet halkı da bu nimeti diyor ki yani allah Teala bize daha ne nimetler verecek ki? Değil mi? Yüzümüz bembeyaz olmuş, cennete girmişiz. Seleften birçok alim bu ayeti okudu zaman ağlarmış. Kendilerine niye ağladığı sorulduğunda ona şöyle dermiş. Bu ayette bizlerin cehennemin üzerinden geçeceğini olmakta, söylenmekte. Değil mi? allah Teala bizlere her birimizin ve imminkum illa variduha sizlerden her biriniz oradan geçecektir diyor. Yani burada kimsenin şeyi yok. Bu köprüden geçmeme şansı yok. Geçmeme özelliği yok. Diyor ki selef alimleri Bizlerden her birimizin buradan geçeceği bizlere haber verilmiş. Bunu biliyoruz. Ama ben olarak, Ali olarak, Veli olarak kurtulacaklardan mıyım, değil miyim? Bunun haberi bana verilmemiş. Bunun için ağlıyorum diyor. Yani bunun korkusundan alıyor Oradan geçeceği kesin. Ama oradan kurtulacağı kesin mi? Değil. Çünkü ayete dikkat edin. allah Teala takva sahibi olanlar kurtulacak demiyor. Takva sahibi olanları ne yapacağız diyor. Kurtaracağız. Kurtarmak kimden? allah Teala'dan. Yani takva olursa, kul takvalı olursa, karşılığındaki mükafat ne? Oradan kurtulması değil. Oradan Allah'ın onu kurtarması. Yani sen bir şey yapacaksın ki karşılığında allah Teala seni ne yapsın? Oradan kurtarsın. Evet. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki, o gün Allah Teala perdesini kaldırır. Hicabı kaldırır. Onun hicabı, onun perdesi nedir? Nur. Bir ışık, bir parıltı. Ebu Zer Gıfare sorduğu zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, "Hal ra'eyte rabbek? Rabbini gördün mü?" diye soruyor Miraskenu. Ne diyor Aleyhissalatu vesselam? "Kalan nurun enna arahu." O bir nurdur. Onu nasıl görebilirim ki? Hicabuhun nur. Onun hicabı Allah Teala'nın kulları ile kendi arasındaki perdesi nedir? Nurudur. Yok, lev keşefe ve la ahraqat subuhatu vecihi ilehi ta ilahi basaru. O nurunu açarsa Allahu Teala o perdeyi kaldırırsa ne olurdu? Basarının ulaştığı her şey yanar giderdi. Dayanamaz. Onun için Musa Aleyhisselam dediği zaman Rabbi erini anzur ileyk bana bana göster. Kendini göster sana bakayım dediği zaman ne diyor Allah Teala? Kale len terani. Beni göremeyeceksin. Nereye bak? Velakin unzur ilal cebel. Dağa bak. Fe in istakarra makanu terani. O da o cebel yerinde kalırsa eğer ben ona tecelli ettikten sonra sen de beni o zaman görebilirsin bu dünyada. Tabi daha sonra da ne oluyor? Dakka. Yerle bir oluyor. Demek ki arkadaşlar allah Teala bu perdesini, bu hicabını, bu nurunu ne yapacak? Kullarını açacak, perdeyi kaldıracak. Ve kulları kıyamet gününde ve aynı şekilde cennette Rablerini ne yapacaklar? Görecekler. Özellikle cennet halkının cennette kendilerine verileceği en büyük nimet nedir? Diye sorulduğunda ne diyeceğiz? Allah'ın yüzünü görmek. En büyük nimet budur arkadaşlar. Aklınıza gelebilecek nimetlerin ötesinde bir nimettir. Sahibi hadiste bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip diyor ki, Ey Allah'ın Resulü, cennette at var mıdır? <gülüyor> Çünkü diyor, ben atı seviyorum. Aleyküm aleyküm. Bakın yani, bir o dönemin... <gülüyor> o coğrafyasında, o zaman diliminde yaşayan bir bir adam Pargambar sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip ne diyor? Cennette at var mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah seni cennete koyarsa orada senin için istediğin şekilde kırmızı yakuttan bir ata bindirilip dilediğin yere uçabilirsin. Yani cennet böyle bir yer. Başka bir hadiste bir bedevi geliyor. Allah Resulü aleyhisselatü diyor ki ey Allah'ın Resulü cennette deve var mı? Ben deveyi seviyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki Allah seni cennetine koyarsa canının çektiği ve gözünün hoşlandığı her şey senin olacaktır orada diyor. Demek ki cennette böyle mükemmel nimetler var. Allah-u Teala Zuhruf suresinde ne diyor? Orada canlarının çektiği ve gözlerin hoşlandığı her şey vardır. Siz orada ebedi olarak kalacaksınız. Ama bütün bunların yanında bütün bu nimetlerin yanında orada öyle bir büyük bir nimet var ki derste geç kalanlar için söylüyorum. İnşallah bir daha geç kalmazlar. Orada cennette en büyük nimet nedir arkadaşlar? Oradaki at değil, oradaki deve değil. Orada Allah-u Teala'nın yüzüne bakmak. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zira ne diyor hadiste? <gülüyor> Kendine nazar etmekten daha büyük. Onlara daha sevimli bir şey vermemiştir Allah-u Teala cennette. Demek ki bu ayet لِلَّذِينَ <lillezine> اَحْسَنُوا <el husna> ve Ziyade. Bu dünyada iyilik yapanlara iyilik vardır ahirette. Ve iyiliklerinden de ziyade farklı bir ne vardır orada? Bir ziyade, fazlalık vardır. Nedir bu fazlalık? Nedir bu fazlalık arkadaşlar? allah Teala'ya nazar etmek. allah Teala'ya bakmak. Bu hadisi Ebu İsa Tirmizi rivayet ediyor. Sahih bir hadis. İmam Lalekai usul-i itikad ehli sünnet vel cemaat'a rivayet ediyor. Az önce dedi ki, ehli sünnet vel cemaat dinini ehli sünnet vel cemaat akide prensiplerini oturup Kur'an-ı Kerim'e bakarak, oturup hadis cerhlerine bakarak kendi başına, kendi aklına, kendi fikrine göre çıkarıp almaz. istinbat etmez. Ehli sünnet vel cemaat'in bu dini aldığı, bu inanışları aldığı bir kaynağı vardır. O kaynak ilk çağdan itibaren ne var? nesiller boyu nakledilir, aktarılır. Ve lillahilhamd. Diyor ki, Ali İbnül Medini Rahimahullah Ali İbnül Medini Rahimahullah diyor ki, Abdullah İbn-i sordum. Neyi sordum? allah Teala'nın müminler tarafından görülmez meselesini sordum. Allah'a emanet Evet arkadaşlar yani vakte dikkat edelim yani aslında akide derslerinden önce e, ilim talebinin adabı derslerini yapmamız lazım bizim derste nasıl dinlenir derste nasıl gelinir buna çok önemli hususlar. derste nasıl dinlenir hoca dinlenir nasıl oturulur nasıl kalem kağıt tutulur. Çünkü böyle olunca ders sürekli ne oluyor? Kesiliyor. Bir hazırlık yapıyorsunuz, geliyorsunuz buraya. O hazırlığı aktarmak istediğiniz zaman sürekli kesildiğinde ne oluyor? Ders bölünüyor. Sizin ders içindeki de performansınızı etkiliyor. Vermek istediğiniz bilgileri de bölük bölük hale getiriyor. Onun için lütfen bu konuya dikkat edelim. Daha azimli olalım. Ali İbnül Medeni Rahim ahallah. Abdullah İbnü Mübare'ye allah Teala'nın müminler tarafından görülme meselesini sordum diyor. Diyor ki, Abdullah bin Mübarek, allah Teala diyor, kime kendini göstermez ise, allah Teala kime kendini örterse, muhakkak ki diyor, allah Teala diyor, ona azap etmiştir. Deli olarak da şu ayet-i kerimeyi okuyor, Mutaffifin suresindeki 15. ayet, Kalla innahum an Rabbihim yevme la mahjubun." Muhakkak ki onlar, o gün Rablerini görmekten mahrumdurlar. Yani allah Teala kime kendini göstermiyorsa, Allah-u Teala'yı görmekten kim mahrum ise, bu onun azabıdır diyor Abdullah İbn-i Mübarek. Diyor ki Ali i̇bn Medini, Abdullah i̇bn Mübarek'e, bu ayeti diyor, müminlerin Rablerini kıyamet gününde görmelerini ispat etmek için mi zikrettin? Yani bu bunun delili olabilir mi? Bunun delili midir? dedim diyor. O da diyor ki inna indana min minel mu'tezile Ali ibn medine devam ediyor. Yalan ki, hadi hadis. mu'tezile'den bir grup insanlar var ki Allahu Teala'nın kıyamet gününde görülmesini, müminler tarafından görülmesini ne yapıyorlar? İnkar ediyorlar. Bu inkar ettiği hadislerden bir tanesi de ne? Allahu Teala'nın yeryüzünün semasına Dünyanın semasında inmesi hadisleri. Bakın Abdullah bin Varak ne diyor cevap olarak? Diyor ki Bana diyor bu konuyla alakalı 10 tane diyor hadis rivayet ettiler. Yani burada Abdullah bin Varak direkt Ehli Sünnet vel Cemaat'in menhecini koyuyor. Deminden bahsettiğimiz menhec. Abdullah bin Varak diyor ki bu konuyla alakalı bana nakil var. Yani bu ayetler, bu hadisler evet delildir ama bundan öte ne var? Bana rivayet olunan nakiller var. Diyor ki: İnne ana na'khudhu dinana an an't tabi'in. Biz diyor dinimizi kimlerden alıyoruz? Bu ayetlerin nasıl anlaşılması gerektiğini tabiinden alıyoruz. Wa tabi'una akhadhu dinahum an ashabı Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Peki tabi'in tabi'in bu dini kimler aldı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabından aldı. Fehüm ammen akadu. Peki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ın ashabı bu dini kimden aldı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den aldı. O halde arkadaşlar, bizler selefin menhece tabi olan insanlar olarak, ehli sünnet ve cemaate tabi olan insanlar olarak biz akidemizi kimden alıyoruz? Bir silsileden alıyoruz. Bir neyimiz var bizim silsilemiz var. Sahabe döneminden, peygamber döneminden itibaren bu ne olmuş? Çağlar boyunca Gelmiş. Yaşıyor sürekli. Kur'an nasıl geliyorsa bu din de, bu akide de, bu inanış prensipleri de her çağda ne yapılmakta arkadaşlar? Nakl olmakta ve insanlara aktarılmakta. allah Teala'nın kitabında bir ayet daha var. Diyor ki allah Teala, Kaf suresi 35'te, لَهُمَّا يَشَاءُونَ ف۪يهَا Orada, cennette insanlara dilediği her şey vardır. Evinler, rivayetler okuduk ya, bu ayeti duyan Bedevi hemen ne aklına geliyor? Cennette deve var mı? Değil mi? Allah Teala diyor, le lehum Onlara orada dilediği her şey vardır. Selamun Aleyküm. Selam. Selam. Selam. Selam. Katımızda daha fazlası da vardır. Yani Allah katında ne var? İnsanların istediği şeyler var. Ve ayrıca ne var? Ne var? daha fazla ziyade olan, artı olan şeyler var. Peki bu ayet Allah Teala'yı görmeye nasıl delil olabilir? Bu Kaf suresindeki "Lavu fiha ma yesauna ve ledeena Orada onların diledikleri her şey vardır ve katımızdan onlara bir de fazlalık vardır ayeti Allah Teala'yı görmeye cennette müminlerin Allah Teala'yı görmesine nasıl delil olabilir? Evet. Ancak şu ayeti bilirsek delil olabilir. Allah-u gazabına uğrayacak olanlar o gün ne olacaklar? Allah'ı görmekten mahrum olacaklar. Allah-u görmekten mahrum olacaklar. Peki allah Teala, o zaman bu ayetin mefhumu ne olur? Allah-u gazabına uğramayanlar, allah Teala'nın razı olduğu kimseler ne olacak? Allah-u görmekten mahrum olmayacaklar. Orada onların devlikleri olacak ve bir de ne olacak onlara? Ziyade. Bu ziyade nedir? Rivayette de geldiği üzere az önce naklettiğimiz terimizin rivayetinde allah Teala'nın ne yapılması? Cennette görülmesi. Cennette görülmesi. İşte arkadaşlar bu bizim ehl-i sünnet ve cemaatin prensiplerinden bir prensiptir. Bizler bunlara iman ederiz. Ee, kıyamet günü cennete girecek olan insanların lezzet aldığı, lezzet alacağı iki şey vardır. Birisi Allah Teala'nın onlara hazırlamış olduğu, yarattığı mahlukat. Kadınlar, huriler, nehirler, şaraplar, içecekler, değil mi? Develer, atlar. Bir de Allah Teala cennet halkına ne yapacak? Cennet halkına kendini göstererek onlara ne yapacak? Büyük bir tat tattıracak, büyük bir lezzet verecek. Şeyh Hulusi bin Taymiyye diyor ki, diyor ki dünyada bir cennet vardır. Kim diyor dünyada bu cennete girmezse, ahiretteki cennete ne yapamaz? Giremez. O da diyor nedir? İbadetten lezzet almak. İbadetten lezzet almak. Bu dünyadaki cennet. Eğer sen bu, bu dünyada, bu cennet içinde dolaşıyorsan, ibadetten lezzet alma cennetinde. Cennette de diyor ne yaparsın? Öbür dünyada da cennete girersin. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Namaz benim neyim kılındı? Ne? <gülüyor> Namaz benim... Gözümün nuru. Ne demek gözümün nuru? Şimdi burada de desek ki içine zen birisine ya az önce mesaj geldi. Baban vefat etmiş. Hemen adamın gözleri ne olur? Söner değil mi? Rengi değişir. Kan dolaşımı bile farklı olacağı için eti benzi kaçar deriz ya biz Türkçe'de. Ama adama desen ki ya haberin var mı? İşte e, sana birisi şu kadar para bıraktı sana emanet olarak senin olsun dedi. Al şu 100 milyarı. Bu senindir artık dese. Ne olur adamın gözleri açılır. Gözleri ne haber hemen? Parıldar mutluluktan. İşte aleyhissalatü vesselam diyor ki Namaz diyor benim gözümün nuru. Şeyh hulusil diyor ki Dünyada bir cennet vardır. Kim ona girmezse o cennete, o bahçeye Kıyamet gününde de ahirette de o cennete ne yapamaz o kimse? Giremez. O da ki nedir? O ibadetten ne yapmak? Lezzet almak. Hadisler de çok var bu konuyla alakalı. Allah-u Teala'nın kıyamet günü görülmesiyle alakalı. Biliyorsunuz Allah-u kıyamet gününde mahşerde görülmesi var. Bizlerden her birisiyle diyor Rabbimiz sizlerden her birisiyle Rabbimiz tercümansız olarak baş başa konuşacak. Aleyküm selamu aleyküm. Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki Kultu ya Resulallah kulluna yara rabbahu yavmel kıyâmeh Sahibi Hadis'te Ebu Hureyre diyor ki Ya Resulallah her birimiz Rabbimizi görecek miyiz kıyamet günü? Her birimiz Rabbimizi görecek miyiz kıyamet günü? Gâle kullukum yaraşşamsa nısfen nehâr leyse fissemâ ise hab Aleyhissalâtu vesselâm bakın kıyas kullanıyor. Kıyas inkar edenlere duyurulur. Diyor ki günün ortasında günün tabiriyle saat 12'de bulut yok hava kapalı değilken. Güneşi görmeyeniniz var mı? Yani güneş görmemek mümkün değil değil mi? <gülüyor> Soru bu. Soru görecek miyiz hepimiz Rabbimizi? Diyor ki güneşin gün ortasında, saat 12'de, bulut yoksa, hava kapalı değilse, açıksa, güneşi görmeyeniniz var mı? Kulna <gülüyor> naam. Hayır, hepimiz görecek, görürüz güneşi. Diyor ki, Kullukum yeral kamerâ leyletel bedr, <gülüyor> leyse fissemâi sahâbe. Hicri ayın 14. gecesi, 15. gecesi yani dolunay gecesi diyoruz değil mi? Hava bulutlu olmadığı zaman Rabbinizi görmeyeniniz olur şey ayı görmeyeniniz olur mu? Hayır. Herkes görür değil mi? Boş bir arazide, binalarda tabii ayrı da. Kalunu am kala velzi nefsi bi diyor ki nefsim elinde olana yemin olsun ki la terauna rabbakum yevmel kıyame kıyamet günü Rabbinizi ne yapacaksınız? <Gülüyor> La taruna. La taruna. <Gülüyor> Muhakkak göreceksiniz. Te'kid var burada. Arapça okuyorum arkadaşlar. Lam te'kid edatı. La taruna Rabb'ukum yevmel kıyame. La tudarrun fi Ve onu görürken onu görmek için birbirinize ne yapmayacaksınız? Zarar vermeyeceksiniz. Yani şimdi düşünsenize. Büyük bir meydandasınız. Kıyamet meydanı. Çok büyük meydan olacak ve milyarlarca sayısını bilmediğimiz adette mahlukat bir araya getirilecek. Siz şöyle İstanbul'un küçük bir miting meydanını düşünün. 100 bin kişi toplanıyor. Orada mesela aynı anda herkesin bir şey görmesi nedir? Normalde zordur değil mi? Ama güneş olursa konu, mesela ay olursa herkes onu nasıl görür? Birbirini ezmeden, değil mi? birbirine zarar vermeden o güneşi ve ayı herkes görebilir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki nasıl ki diyor güneş ve ayı görmek konusunda birbirinize zarar vermeden birbirinize ezmeden görüyorsanız Allahu Teala'yı kıyamet gününde böyle göreceksiniz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam burada neyi neye benzetiyor arkadaşlar? Allahu Teala'yı güneşi aya mı benzetiyor yoksa güneşi ayı görmemizi Allahu Teala'yı görmemize mi benzetiyor? Elbette ki ikincisi. Yani nasıl güneşi ve ayı gördüğümüzde birbirimizi sıkıştırıp birbirimizi ezmiyorsak kıyamet gününde de Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın bu sahih hadislerde vermiş olduğu haberlere göre hadisler sahih Buhari'de, Müslim'de, sünen kitaplarında kıyamet günü ne yapacağız? Rabbimizi o şekilde göreceğiz. Yine Celil İbn Abdullah radıyallahu anhu anhu ediyor. Diyor ki: "Kunna culusan inde Rasulillah Sallallahu aleyhi ve sellem" Bir gün Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'la oturuyorduk. Hep beraber oturmuşuz. Diyor ki Sana vara ila'l kamer, Leylatul O gece diyor dolunay gecesiydi. Gecenin 14'ü 15'iydi. Aleyhisselatü vesselam dolunaya baktı ve dedi ki İnnekum setaravne rabbakum kama taravne hadha'l kamer. La tudammun fi ru'yatihi. Bu gece şu anda şu ayı gördüğünüz gibi Rabbimizi ne yapacaksınız diyor, Göreceğiz. göreceksiniz. Rabbinizi göreceksiniz. Ve Rabbinizi görürken la tu'dam mu nefi ruh birbirinizin üstüne binmek gibi, birbirinizi destek olmak gibi, birbirinizi kenetlenmek gibi bir şey ihtiyacınız olmayacak. Diyor ki, fani istadatum Allah ala salatin kabla tuluüş şems ve kabla Diyor ki, Aleyhisselatü Vesselam. Güneşin doğmasından önce, yani sabah namazı ve قبل <غُرُوبِهَا> güneşin batmasından önce ikinci namazı bu iki namazı kılmaya çalışın diyor kılın yani sonra Allah Teala şu ayet okuyor vesebbih bihamdi rabbike rabbimi hamd ile tesbih et ne zaman قبل طلوع الشمس ve قبل الغrub ayette ne diyor قبل طلوع الشمس güneş doğmadan önce ve قبل الغrub güneş batmadan önce bu ayet okuyor ve diyor ki bu iki namazı abın. dikkat edin Başka bir rivayet de biliyorsunuz. Ben Salla el kim iki soğuk namazı kılarsa da halal cennet. Ne haber? Cennete girer. Nedir onlar? Sabah namazı, öğle ikindi namazı. Sabah ve ikindi namazı asr. Evet. evet. Peki bidat ehli bu kadar mesele açıkken, bu kadar mesele net iken nasıl oluyor da bunu inkar ediyorlar. Az önce söyledik. Öncelikle ne yapıyorlar? Aklen buna inanıyorlar. Diyorlar ki bizler Allahu Teala'yı ne yapamayız? Kıyamet günü göremeyiz. Görmeyi ispat edersek şimdi sürekli ne çalışıyor akıl? Akıllarını neyle çalıştırıyorlar? Haliki mahluka teşbih ettirerek çalıştırıyorlar. Yani yaratıcıyı yaratılana Allahu Teala'nın yarattığı Yarat, yaratan Allah'ı Yarattığı mahlukata teşbih ederek diyor ki görürüz dersek allah Teala Ne yapmış oluruz? Bir cihete Bir yöne Sokmuş oluruz. Bu da diyorlar allah Teala için nedir? İmkansızdır. O halde Bizler kıyamet günü allah Teala'yı ne yapamayız? Göremeyiz diyorlar. Burada şüpheler, şüphelerin temeli Ne arkadaşlar? Akıl Ve bunun temelini ne yatıyor? Teşbih. Peki bu Ayetleri ne yapacaksınız? Sonra Ne yapıyorlar? Dedi ki ya Bidat ehlinin akidesi, bidat ehlinin inanış prensipleri nedir? Önce bir şeye inanırlar, sonra onunla alakalı ne toplamaya çalışırlar? Delil toplamaya çalışırlar. Ehli sünnet vel cemaat nasıl? Önce delil vardır, ayet vardır, hadis vardır. Bunların fehmi, anlayışı vardır. Peygamberden gelmiştir. O şekilde ne yaparlar? O ayet ve hadise göre inanırlar. Bidat ehli önce ayet hadise bakmaz. Akıl, felsefe, mantık bunu gerektiriyor. O halde bu böyledir. Sonra kalkarlar Kur'an-ı Kerim'den, sünnetten kendilerine delil aramaya çalışırlar. Ve bu deliller, Kur'an-ı Kerim'deki ayetler bu konuyla alakalı bile değildir belki ama bunlarla alakalı şüpheler yayabilirler. Mesela diyorlar ki, diyor ki allah Teala وَلَمَّا جُعَاءَ Katine. Musa geldiğinde, Turdağına geldiğinde, ona vaat ettiğimiz yere, çağırdığımız yere geldiğinde وَكَلَّمَهُ <gülüyor> Rabbu. Rabbi onunla konuştu. Kale Rabbi, Musa Rabbine dedi ki, Erini, Allah'ım bana kendini göster dedi Musa. Enzur ileyk, bana kendini göster sana bakayım yani. allah Teala'nın cevabı ne arkadaşlar? Kale, Len terani, Len terani, Beni göremeyeceksin. Şimdi bu göremeyeceksin ifadesi, Len, Gelecekte bir görememe ama bu gelecek sınırlı bir gelecek mi, ebedi bir gelecek mi? Şimdi ebedi bir göreceklersek dersek demek ki Musa ne dünyada görecek ne de ahirette görecek. O halde ahirette Musa göremezse müminler hiç bir kimse ne yapamaz? Göremez. Şimdi bunlar diyorlar ki len diyorlar. Len. Göremeyeceksin. Ebedi bir görememezliktir. Ondan dolayı da diyorlar. Musa da göremeyecek. Rabbini müminler de göremeyecek. Niye? Çünkü bir şeye inandılar ya önce. O da ne? allah Teala'nın görülmemesi. Şimdi onunla alakalı şüpheler topluyorlar. Tabi bir insan aslını, usulünü, esasını az önce söylediğimiz gibi, Abdullah bin Mübarek'in söylediği gibi. Ben tabiinden aldım. Onlar da sahabeden aldı. Sahabe peygamberden aldı. Bitti. Peygamberden ne aldık? Sizler güneşi gördüğünüz gibi, ayı gördüğünüz gibi Rabbinizi görecektim. Bitti. Daha artık şüpheye gerek var mı? Yok. Ama sen bu, bu altyapıda olmazsan, senin zemininde böyle bir altyapı olmazsa, temel olmazsa, her gün ne yaparsın? Söyledi ki ya Ömer İbni Abdülaziz'den. Kim diyor nikâşı, münakaşayı tartışmayı çoğaltırsa kim insanlarla oturup çokça tartışırsa o diyor çokça transfer olur. Bu gruptan o, o, o meslebe bir gün mutezili olur, ertesi gün rafizi olur, ertesi gün cehmi olur, öbürsü gün maturidi olur, öbürsü gün eşari olur, öbürsü gün nakşi olur, kadiri olur. Niye? Her gün ne yapıyor? Tartışıyor. Ama senin zeminin sağlamsa bu din bana bugün gelmiş bir din değil tabiinden alınmış, sahabeden alınmış bilin. Evet. Peki bu şüpheyi nasıl cevap vereceğiz? Diyor ki İmam Malik Arapçada eee İmam İbn Malik diyor ki "Ve men ra'an nefye bi en muabbada fa qawluhu rudd ve yazmış adam Arapçada. Orada diyor ki "len ile alakalı len ile alakalı." Len diyor Arapçada ebedilik sürekli ifade etmez. Tek başına. Diyor ki ve men ra'an nefye bilen mu'ebbede len ile len edatı ile kim ebedi olarak sonsuz olarak olumsuzluk görüşünde ise fe hurdud onun kavlini ne yap? Reddet. Reddet. Bu doğru bir görüş değildir. وَسِوَاهُ Bunun dışındaki görüş da Ona ne yap? Yapış. Doğru olan budur diyor. Peki, len kelimesinin ebedilik ifade etmeyeceğinin delili yine Kur'an-ı Kerim'de var. Bakın. Bilim ehli dedi ki, ilim, alim olmak çok ayrı bir şey arkadaşlar. Yani Kur'an'la, Kur'an'sa alın size Kur'an'la cevap. Diyorlar ki, muhtezzeler, gelin bakayım. Siz böyle kurcalıyorsunuz insanların kafasını. Bir ayet almışsınız, çekmişsiniz şeyle, cımbızla. Bugün birçok bir de tehrinin yaptığı gibi oturun bakalım. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki: "Kuaylan yetemen ne bu ebeden bir maqaddemet ey Cehennemliklerden bahsederken diyor ki onlar dünyada yapmış oldukları şeyden dolayı ne yapmayacaklar? Ölümü temenni etmeyecekler. Temenni etmeyecekler. Niye? Çünkü yani yaptıkları kötülükler var, değil mi? İşledikleri şeyler var. Allahü Teala kullarla kanar ve letajeden nehum ahrasan daha si ala dünya. Dünya hayatında en hırslı olanları kimler görürsün? Kullar görürsün. Dünya hayatında ölmek istemezler. Şimdi buradaki len ifadesi len yetemen nehu ebediyen onu ne yapmayacaklar len Temenni etmeyecekler. Şimdi buradaki len bakın nasıl oluyor da sonsuzluk ifade etmiyor. Çünkü Allahü Teala diyor ki cennetlerden bahsederken wana Cehennemlikler seslendiler. Kime? Ya maliku. Kime sesleniyorlar? Cehennem bekçisine. Ey malik. Le yakdi aleyna rabbuk. Rabbine söyle Rabbim bize ne yapsın? Bizi öldürsün. Hani bunlardan hiç ölüm istemeyeceklerdi? Demek ki Arapçada len ifadesi ne yapmaz? Sınırlıdır. Ya dünya hayatında ne yapmayacaklar? Ölüm istemeyecekler. Ama ahirette bunlar isteyecekler. Ama az önce Allah Teala "Len yetemennuh" dedi. Onlar temenni etmeyecekler dedi. Ama ahirette ne yaplar? Temenni etler. Demek ki Musa'ya Allah Teala diyor ki "Len terani. Beni göremeyeceksin." Ne zaman göremeyeceksin? Dünyada göremeyeceksin. Ama ahirette görmemen için bir engel yok. Çünkü dünyada bir insanın, bir beşerin Allah Teala'yı görmesine değildir arkadaşlar mümkün değildir. Ama ahirette deliller de gösterdiği üzere ayetler ve hadisler de gösterdiği üzere nedir? Biz de Rablerimizi ne yapacağız? Göreceğiz. Tabi Maturidi ve Eşariler diyor ki Allahu Teala Teala'yı göreceğiz ama tabi bunu söylerken biliyorlar Mu'tezrenin, Cehmiye'nin onlara şunu söyleyeceklerini. Siz rukyeti ispat ediyorsanız demek ki allah Teala'nın bir ne olacak? bir uluv sıfatı var. Yükseklik sıfatı var. Allah Teala yukarıdan görülecek, bir yönden görülecek. Bu bunun bununla köşeye sıkıştırılmamak için Mutezile Maturidi de başarırlar ki Allah Teala görülecek ama bir cihette değil, yükseklikte değil yani. Ama Allah Teala bizler biliyoruz ki Allah Teala uluv sıfatı vardır. Her mahlukatın nedir? Üzerindedir. Ee, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? "Yekhafuna rabbahum min fawkihim." Onlar üzerlerindeki Rablerinden ne yaparlar? Korkarlar. Hem dünyada hem ahirette bu böyledir. Evet. Gelelim diğer meseleye. Meseletun nuzul. Allah-u Teala'nın Selam. aleyküm selamu, aleyküm yeryüzünün semasına inme meselesi. Bu konuda biliyorsunuz hadisler Ebu Hureyre hadisi Radiyallahu anh. Diyor ki, Semi'tu Resulallah'ı sallallahu aleyhi ve selleme yekul, İnne evvelen nasi yukda aleyhi yevmel kıyama Yok, bu hadis değil. allah Teala diyor ki, e, bu hadisi aslında olarak göreceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, allah Teala gecenin son üçte birinde ne yapar? Yeryüzünün semasına iner. allah Teala gecenin son üçte birinde Gecenin son üçte biri kaldığı vakit yeryüzünün semasına iner. Ve der ki allah Teala dua eden yok mu? Onun duasına icabet edeyim. İstiğfar eden yok mu? Günahlarını bağışlanmasını isteyen yok mu? Onu ne yapayım? Bağışlayayım. Şimdi bu hadis bizlere allah Teala'nın yeryüzünün semasına, gecenin üçte birine, yeryüzünün semasına ne yapıyor? İneceğini gösteriyor. Aynı şekilde Allah Teala'nın nuzul olarak inmesi olarak başka yerlerde de var. Mesela Allah Teala Arafa günü Günü'ne var. Yeryüzünün semasına iner ve Arafat'taki hacıları meleklerine göstererek ne yapar? Onlarla meleklere sevinir. Kullarıma bakınlar. Bu da Allah Teala'nın bir neydir? Özel bir e, nuzuludur. Aynı şekilde Allah Teala Cennette ne yapacaktır? Cennet halkına inecektir, nuzul edecektir, kendini onlara gösterecektir. Ve aynı şekilde Allah Teala, e, Kıyamet günü kulları arasında hüküm vermek için, kulların hesap etmek için ne yapacaktır? İnecektir. Az önce okuduğumuz hadis diyor ki, Sayyidiste: İnna Allah Tebaarak Ve Teala İda Kane Yawm Kıyame Yanzilu Ummetin Allah Teala Kıyamet günü Kullarının arasına hükmetmek için, onları hesaba çekmek için iner. Ve kullu ümmetin câsiyye. Her bir ümmet, her bir millet hangi şekildedir? Diz üstü. Diz üstü çökmüş bekler. Herkes bekliyor. Sonra hadisin devamında biliyorsunuz hesaba çekilecek, hesabın başlayacağı, ateşin tutuşturulacağı üç kısım insan var. Bunlardan bir tanesi kim? İnsanlar ne güzel okudu desinler diye. Kur'an'ı ne Gösteriş için okuyan. İkincisi kim? Cihad eden gösteriş Üçüncüsü gösteriş için, Üçüncüsü, para, veren. Gösteriş için ne para veren. Para harcayan. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İşte bunlara diyor Allah Teala gelir Der ki sen hakkını aldın. Dünyada bunu dediler sana. Ne güzel Kur'an okuyor dediler. Ne de iyi yardım ediyor dediler. Ne de iyi savaşıyor dediler. İşte bunlarla cehennem ateşi susturulacak. İşte bu hadiste neyi görüyoruz? Diyor ki Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam kıyamet günü Allahu Teala'a ne var? ينزل الى العباد ليقضي بينهم. Onların arasında hüküm vermek için iner. Ve kullu ummetin casiye. Arkadaşlar herkes dizi üstüne oturtulmuş. Dizi üstünde ne yapacak? Allah Teala'nın bu inişini, nuzulünü bekleyecek. İbnül Kayyim rahimehullah ''Savayıkul mursel'' adlı biliyorsunuz bir kitap var. Ne demek? ''Savayık el mursela'' ''Halal cehmiyetil muaddile'' ''Savayık'' ''Şimşek'' demek. Ateş. Gönderilmiş ateş diyor. Kime? ''Muaddile olan cehmiyeye'' Yani İbnül Kayyım Rahim bu kitabında onların Allah-u Teala'nın arşının üzerinde olmadığını söyledikleri sözlere, Allah-u Teala'nın yeryüzünün semasının, dünyasının semasına inmeyeceği sözlerine ne yapıyor? Ateş gönderiyor. Delillerle çürütüyor onları. Her bir meselede 50, 60, 70, 80 tane ne zikrediyor? Delil zikrediyor. Diyor ki İbn-i Kayyım Rahimahullah <gülüyor> Bizim diyor bazı öğrencilerimize dendi ki İmmen yusbituna sifaten nuzul. Yani Allah-u Teala'nın semasına ineceğini ispat eden buna inanan bazı arkadaşlarımıza, bazı ilim talebelerine dendi ki İnnallâh yanzil ilâ dünya. Allah yani siz Allah talanın dünya semasına ineceğini mi söylüyorsunuz? Fakaleh adet selefi diyor ki İbnu Kayyim. Fakaleh adet selefi. Bu diyor bizim arkadaşımız selefi kardeşimiz de şöyle dedi ona, onlara şöyle dedi diyor. Şöyle der. Ben hatta akol üzere. Ben kimim ki böyle bir şey söyleyeceğim? Les tu ana ladi qultu zalip. Bunu söyleyen ben değilim. Fakat qalehuh <Sessizlik> Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu söyleyen kimdir? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Selefi akide budur arkadaşlar. Kimden alıyorsun diyene İbn hatta selefi ifadesini kullanıyor. Diyor ki vakada veqala hada selefi. dedi selefi ki, ben kimim ki ne yapacağım? Bunu söyleyeceğim ki yani bunu söyleyecek bana mı kalmış? Bunu söyleyen kimdir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İşte Şeyhülislam'ın teymiyede bu beyitte diyor ki bu lamiyede vel mu'minuna yeruna hakkan Anladık mı bu değil mi? Müminler Rablerini hakkıyla görecekler. Verele semayi, bıgır kifin, yanızlı. Verele semayi, bıgır kifin, yanızlı. Ve Allah taala, Allah Teala gecenin son üçte birinde, ne var Yeryüzünün semasına iner. Ne diyor Aleyhisselatü Vesselam hadiste? Ebu el rivayet ediyor. "Kâle Rasûlüllâh sallallahu aleyhi sallam, ıza kâne sultu sultu el-leyli, yanızlı Gecenin son üçte biri kaldığında, allah Teala dünya semasına iner. Bu hadis çok iyi dinleyin arkadaşlar. Belki bu gece kalkıp Rabbinize dua edersiniz. O açılan, kısa o sürede dualarınıza icabet olunur. Diyor ki, allah Teala gecenin son üçte birinde yeryüzünün semasına iner. Fe-yekûl hel min İsteyen yok mu ona vereyim? Ve hel min da'in fe-estecibeleh Bana dua eden yok mu onun duasına icabet edeyim? min مِنْ تَعِبٍ فَأَتُوبُ عَلَيْهِ Tövbe eden yok mu? Onun tövbesini kabul edeyim. وَهَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ عَلَهِ İstiğfar eden, günahlarının örtülmesini isteyen yok mu? Onun günahlarını örteyim. Bu diyor böyle devam eder, ta ki ne zamana kadar? Fecir doğana kadar. Sabah namazı vakti, imsak girene kadar bu böyledir. Yani hepimizin, belki de hepimizin uykuda olduğu, o faziletli vakitte, allah Teala böyle sesleniyor. Dünya semasına inmiş diyor ki, dua eden yok mu duasını kabul edeyim. Tövbe eden yok mu tövbesini kabul edeyim. İsteyen yok mu istediğini ona vereyim. Ama maalesef gaflet, ama maalesef. Maasiyetler, günahlar ne yapmışlar bizi? Prangalamışlar. Sufyan Sevri ne diyor? Rahimehullah bir günah işledim. Ne kadar diyor süre? Gece namazından mahrum kaldım. Yani eğer Hayırdan mahrum kalıyorsak, salih amellerden mahrum kalıyorsak bunu ne yapacağız? Gündüz arayacağız. Problem nerede? Peki bidat ehli bidat ehli bu mesele nasıl yaklaşıyorlar? Teville yaklaşıyorlar. Tevilin hangi manasıyla? Tahrifle, üçüncü manası. Tevilin bir manası, hatırlarsanız neydi? Sonuç. Ne sonuç? Yani bir işin sonucu. hakikatine varması, sonucuna varması. İkincisi? Tefsir. tefsir. Bu iki isim mana, tevilin iki manası Selef tarafından bilinen manası. Daha sonradan çıkarılan üçüncü mana, tevil dedikleri şey, tahrif. Lafzı zahirinden alıp başka bir mana yüklemedir. Şimdi gelin buna uygula, uygulayalım, tatbik edelim. Nuzul. Ne demek nuzul? İniş. Yüksekten aşağı inmek. Bunun Arapçada geldiği mana budur. Değil mi? Bunlar ne diyorlar? İdad tehli, tahrif yapanlar diyorlar ki nuzulden maksat meleklerin inmesidir. Diyorlar ki nuzulül melaike Peki yani Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'dan rivayet olan bu sayd hadisler, Buhari ve Müslim'de geçen bu hadisler de melekler şöyle diyebilir mi? "Tövbe eden yok mu bana? Ben onun tövbesini kabul edeyim. İsteyen yok mu istediğini vereyim." Meleğin böyle demesi mümkün mü? Yani bir tahrif yapıyorlar ve tahrifin şeyi yok arkadaşlar. Yani anlamı yok. İkinci tevilleri ne bunların? Allah'ın emri iner diyorlar. Allah'ın emri iner. Yani Allah'ın emri konuşur mu arkadaşlar? Ve allah Teala'nın emri sadece gecenin üçte birinde mi iner? allah Teala'nın emri Allah bir şey dilediği zaman ne yapar? der ona? Kun fe kun. Gece de öyledir, gündüzü. 24 saat. allah Teala ayeti kerimede de buyurduğu üzere Kullu yevmin huwa fi şe'en allah her gün bir nedir? Bir iştedir. Bir emirdedir. Bir emreder, o olur. Yani gecenin üçte birini beklemesine gerek yok o emrininmesi için. Aynı şekilde melekler, ilim meclisi var burada. Melekler buraya ne yapıyor? Allah'ın izniyle iniyor. Değil mi? Camide, cemaatin yanına melekler iniyor. Gecenin üçte biriyle sınırlı değil ki meleklerin işleri. Ne diyorlar? Üçüncü teviller, üçüncü tahrifler, yer hamukallah. rahme Ne iner? rahmet diner. Allah'ın rahmeti. Aynı şekilde Allah'ın rahmetinin gecenin üçte biriyle sınırlandıran şey nedir? Bu konuyla alakalı Osman ibn Sa'id el-Darimi. Selefin alimlerinden. Hicci olarak 270'lerde vefat etmiş bir alim. Bişir el-Merisi cehmi. Bişir el-Merisi yazmış olduğu bir reddiye var. Mükemmel bir reddiye. Bu konular işte allah Teala'nın nuzul meselesi ve diğer meseleler hep cevaplar vermiş orada. Diyor ki o in bu hadis ağıd hadis al-cehmiyye <gülüyor> Allahu tealanın yeryüzünün semasına indiğini anlatan hadis diyor cehmi olan Allah tealanın bu sıfatlarını inkar eden kimselere en ağır gelen hadistir Vel-cehmi izâ semi'a'l-hadîse veceda'l-gayza fi kalbi diyor bir cehmi kimse bu hadisi duyduğunda kalbinde ne de hemen bir gayz hisseder. kalbi böyle parçalanır Diyor ki cehmi bir adamı kızdırmak istiyorsan, kalbine onun öyle ateş sokmak istiyorsan, diyor ki bu hadis ok. allah Teala gecenin üçte birinde yerdir semas nedir? İbnül Kayyem'in de naklettiği gibi. Yani siz bunu mu söylüyorsunuz yani insanlara ne diyeceğiz? Biz kimiz ki bunu söyleyelim? Bunu söyleyen kim? Resulullah, Resulullah. sallallahu aleyhi ve sellem. allah Teala'nın nuzul sıfatıyla alakalı birçok ilim ehli kitap telif etmiş. Bunlardan bir tanesi İmam Darukutni mutakaddimden. Tanesi Ebu Bekir bir tanesi Ebubekir as sabuni müteaddiden. Bir tanesi şeyhülislam İbn Teymiyye. Bunun dışında birçok ne var? Yine kitaplar var ama nuzul olarak Allah Teala'nın inmesi olarak e, bu kitapları ne yapabiliriz? Zikrede biliriz. Bu mesele de Ehli Sünnet ve'l Cemaat'in temel prensiplerinden. Ancak Allah Teala'nın inmesi meselesinde şunu da söylüyoruz. Allah Teala'nın inmesi nasıl diye sorulduğunda keyf diye kalkıp birisi dese ki "Tamam dersiniz dinledik güzel anlattınız hocam. Biz Allah Teala'nın inmesine inanıyoruz." Nasıl iner? Ne diyeceğiz ona? <gülüyor> Keyfiyeti nedir? <gülüyor> Meçhul. Veya o da ne Daha önceki derslerden hatırlayın bir kaydı söylemiştik. Sen önce bize Allah Teala'nın zatının nasıl olduğunu söyle. Sen Allah'ın zatının olduğuna inanıyorsun. Nasıl zatı var? Bunu bulabildin mi? Bulamadın. O zaman gel bize nuzulünün keyfiyetini sor. Değil mi? Şeyh Hulusi Samiteymi'nin getirdiği kurallardan bir tanesiydi. El kavlu fissifat kel kavli fizzat Zat ile söylenecek söz neyse <gülüyor> sıfatlarla ilgili söylenecek söz olur. Kimse kalkıp bize diyemez. Nasıl inebilir ki? Anlat bakalım. Bunu ben anlamak istiyorum. Mesela biz ki sen Allah'ın zatını anladın da onu anlat bize önce. Biz de ondan sonra neyi anlatalım sana Allah Allah'ın işini anlatalım. Yahut da sen bize allah Teala'nın işitmesini, allah Teala'nın görmesinin nasıl olduğunu anlat. Ondan sonra da biz kalkıp sana allah Teala'nın nasıl gördüğünü, nasıl ee, nuzul ettiğini anlatalım. Sen nasıl ki allah Teala'nın nasıl gördüğünü, nasıl işittiğini bilmiyorsun bizim gibi. Biz de bilmiyoruz. Çünkü bunun keyfiyeti bize meçhul. Ama sen Allah işitir ve görür diyorsun. Aynı şekilde biz de seninle birlikte Allah işitir ve görür dediğimiz gibi Resulullah haber verdiği için sallallahu aleyhi ve sellem allah Teala gecenin son üçte birinde yeryüzünün semasına iner. Nasıl diye sorarsan Önce bizim şu sorularımıza cevaplar, ondan sonra bu, bunun nasıl olduğunu ne yaparsın, diyoruz. resim diyoruz. Şeyhülislam'ın teymininin getirdiği çok önemli kurallar bunlar. Ve bunlar bizim bu konularda kendimizi sağlam tutmak için bilmemiz gereken kurallar. Bizler Şeyhülislam'ın de dediği gibi "Ve ile sema'i bi gayri keyfin yenzilu." Dünya semasına keyfiyetsiz bir şekilde. Keyfiyetsiz derken bizim keyfiyetini bildiğimiz şekilde değil. Biz keyfiyetini bilmiyoruz. Ama allah Teala'nın sıfatlarının bir keyfiyeti vardır. Nasıllığını biz, bizim tarafımızdan nedir? Bu bilinmezdir. Bu şekilde yeryüzünün semasına iner. Önümüzdeki hafta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizlere biliyorsunuz haber veriyor. Havuzu var. Kıyamet günü mizan, terazi var. Bu terazide neler tartılacak? Bu havuz nereden geliyor? Nedir özelliği? Bunları öğreneceğiz. Ne diyor Şeyh Hulusi Ve uqirru bil mizani vel havzi illezi ercu bi enni minhu riyan enhelu. Dediğimiz gibi bunu ezberleyen arkadaşlar, yani aranızdan çıkarsa seviniriz. Aslında kolay. Yani her hafta tekrarlıyoruz. Vel mu'minuna yaravna rabbahum hakkad ve ile <güler> semai bi gayri keyfin yenzilu. tamam. Wa Ve okirru bil mizani wal-haud vel havdillezi ercu bi enni min hurayyen enhelu. Böyle bir de Arap şiiri ezberlemiş olacak. olursunuz. Aynı zamanda akide ile alakalı temel konuları öğrenmiş olursunuz. Bu hafta burada kalalım. Önümüzdeki hafta Allah nasip ederse ömür verse devam ederiz. Subhanak la ve